Kader Kısmet Atölyesi'nden Pelin Mihriban Demiralli telefon attığımızda birlikte bereket kermesini konuşacağız. Hoş geldin yayınımıza Pelin. Merhaba. Merhabalar tekrar. Ee, aslında haftanın başında bir çağrı yapıldı birlikte bereket için. Ee, neler neler olacak acaba birlikte bereket kermesinde? Zira Kamp Arman'dan Kader Kısmet Atölyesi'ne e, ve pek çok oluşum aslında orada olacak. Neler olacak orada? Ya bu aslında ikinci ortak kermesimiz. Ee, biz e, hem birbirini tanıyan arkadaşlar hem de işte ortak aslında benzer işler yapmaya çalışan kişiler olarak böyle hep karşılaşıyoruz, denk geliyoruz ve e, Morçatı, Lambda gibi derneklerle de aslında bunları bir, e, yaklaşık bir yıldır falan yapmaya çalışıyoruz ortak hareket etmek gibi. Hı hı. Çünkü aslında birbirini çok besleyen kurumlar bunlar. E, işte ilkini Kadıköy'de yapmıştık. Bu da ikincisi olacak. Bunları böyle düzenli hale getirmek istiyoruz. Hani Herkese uyduğu tarihlerde. Hı hı. Yani aslında alternatif işte dayanışma ekonomi gibi kavramları e, barındıran ve bu e, sırf ekonomiyle sınırlı kalmayacak. çünkü mesela bizim kader kısmet gibi e, dayanışma ekonomisi içinde olan bir grubun çok sıklıkla ee, Lambda veya Morçası gibi derneklerle e, istişare etmesi gereken çok durumla karşılaşıyoruz Yani dolayısıyla böyle bir dayanışma platformu aslında hı. Birlikte ee, bereket bir dayanışma platformu olacaktı diyebiliriz yani Evet aynen öyle Yani hem bu ortak sorunları konuşmak Yani pazar da bunun bir kısmı hı hı. Yani bunun dışında da bir araya geliyoruz işte Yani böyle bir birliktelik yoluna çıktık. Önümüz açık olur inşallah. Evet yani e, o zaman devam edeceğini düşünebilir miyiz bu kermeslerin her sene yapılacağını düşünebiliriz evet. gibi değil mi? Evet. Peki Yani e belki forumlu kermesli piknikli şenlikli. Hmm. Yani bütün önerilere de açığız. Hani herkese de açığız. Evet. Bu e, hani uyduğu sürece. Hı -hı. Böyle bir yola çıktık. Bakalım neye evrilecek yani. Bir aslında alternatif ekonomi modeli oluşturmak gibi bir amaç evet. da gidiyor galiba. Peki bu nasıl olacak? Yani örneğin Mor Çatının e, ürettiklerini mi satın alabileceğiz biz oradan ya da hani Kader Kader Kısmet Atölyesi'nin e, bizzat ürettiklerini biliyoruz. E, ama evet. diğer örgütlerden örneğin Kamparmen'den dayanışma sordu olacak ve biz stand açmış mı olacak? Neler olacak orada tam olarak? Yani bir yani şöyle hem forum lazım. Şimdi siz Kamparmen'e destek verdiğiniz vakit ee, orada iler yani şimdi onlar tapuyu geri aldılar Allah'a ben şükür ve o evet. e, yetimhaneyi tekrar hayata geçirecekler o yetimhanede çocuklar tekrar yaşamaya başlayacak yani siz aslında orada bir çanta alırken böyle evet. bir yolu açmış oluyorsunuz yani Hı -hı. kader kısmet evet bir üretim yapıyor fiili olarak ama çözüm üretmek işte. Hı -hı. Ne bileyim söz üretmek, fikir üretmek de bir üretim sonuçta. Yani hmm. bu e, üretim süreci işte hep hani fabrikadan çıktı aldık yedik bitti gibi bir e, kısır döngü içinde olduğu için. Yani biz bunları da katıyoruz. Çünkü işte Morçat'ı mesela birçok kadına yani devletin sağladığından çok daha fazla olanak sağlıyor. Hmm. E, çok daha kaliteli olanaklar sağlıyor. Dolayısıyla bunlar da bir üretimdir. Yani illa bu üretimin maddi bir karşılığı olması gerekmiyor. Ya da bizzat işe yarayacak bir şey satın almak gibi bir karşılığı olması gerekmiyor da diyebilir miyiz belki? Aynen öyle. Evet. Hı -hı. Evet. Yani o çözüm üretim mekanizmalarında siz aslında. ...siz de o mekanizmaya katılmış oluyorsunuz. Hı hı. Yani benim kişisel görüşüm bu tabii. Evet. Yani bütün ekip olarak böyle düşünüyor olabiliriz ama... Hı hı. Ee... En azından öyle. sen böyle düşünüyorsun. Ee, evet. Yani bir de başında olduğumuzu o yüzden vurgulamak mühim galiba. O yüzden devamında bir alternatif ekonomi modeli, birbiriyle dayanışan da bir ekonomi modeli geliştirilebilir mi sorusunun peşinde? Tabii, e, aynen öyle. Yani bizimle birlikte çalışıp baskı yapan, mesela Kader Kısmet Atölyesi'nde baskı yapan bir kadının, <gülüyor> atıyorum herhangi bir kişinin şiddet gördüğü durumda bizim başvurabileceğimiz en güvendiğimiz yer Morçatı. Evet. eşcinsel bir arkadaşımızın kafasındaki <gülüyor> soru işaretinin cevap bulacağı yer lambda yani dolayısıyla bu örgütlerin zaten desteklenmesi gerekiyor hani bu hiç e, herhalde kimsenin kafasında bir soru işareti yaratmıyordur ama bizim e, dayanışma içinde olmamızın sebebi de bu yani bu üretim sürecinde zaten sosyal bir ilişki kuruyorsunuz ve dolayısıyla o insanların işte okul, sağlık vesaire hukuksal bir sürü ...ihtiyacı çıkıyor ortaya ve bu dayanışma olmadan alternatif ekonomi falan bana pek de doğru gelmiyor. Hı hı hı. E, bu kez muhafta e, olacağını söyleyebiliriz belki. Evet. E, yine biz isminin isimlerini okuyacağız bu örgütlerin ama e, nasıl bir süreç sonunda karar verilmişti bütün bu e, kermesi oluşturmaya? Belki bu soruyu sorabilirim şimdi. Ya demin de söylediğim gibi aslında böyle bir arkadaşlık ve yarenlik evet. dediğimiz bir platformlar, dernekler, kişiler, kuruluşlarla zaten böyle bir ahfatlık, yarenlik olduğu için yani bunları daha çok böyle işte denk geldiğimiz atıyorum bir vapur seyahatinde veya işte bir sokakta karşılaşmada veya ortak yaptığımız bir çalışmada. Ya yani mesela düzenli olarak bunları zaten geçen seneden beri yapıyoruz atıyorum mesela amdayla yani belediyeleri zorluyoruz. Aslında hani kamusal alanlarda bunları da hepsini zorluyoruz. Evet, evet. Hani ama her fırsatı değerlendirmeye de çalışıyoruz doğrusu. Yani bu da bize mesela iyi gelen bir enerji oldu. Karşıda bir yerde yaptık ark orada da onun enerjisi de herkese iyi geldi. Yani dolayısıyla o birliktelik enerjisi de çok iyi geliyor. Yani o birlikte de zaten dediğim gibi yer yani önceden gelen bir arkadaşlık, ahbaplık olduğu için de ee, ...çok hızlı, kolay ilerliyor. Evet, bugünlerde hani de... Böyle... Ee, galiba toplanmanın çok kolay olmadığı günler olduğunu tekrar düşünün, düşünürsek en azından bir, bir araya gelme enerjisi için de faydalı olacaktır gibi gözüküyor. Ee, bir... Aa, tam olarak öyle. Evet. E, bir, bir soru daha belki. Geçen seferden e, şöyle de bir ders alındı mı acaba ya da böyle bir fikir de var mı aklınızda? E, mesela çok aynı çevrenin insanları diyoruz ki zaten gerçekten sokakta karşılaştığımız durumlardan bahsediyoruz. O kadar yakın çevrelerde yaşıyor oluyor ee, örneğin dışarıdan e, bütün bu çevrelere uzak insanlar da katılıyorlar mı buna yoksa böyle kendi içinde mi kalıyor sizce? Ya bu tabii mekanla ilgili olarak dediğiniz doğru. Hı -hı. Ee, belli bir çevrede kalıyor. Hı -hı. Yani şöyle bir faydası oluyor. İşte o da ki arkadaşlık ve işte ilişkiler ağı tabii Hı -hı. ki genişliyor. Yani kampermeni. Kadar kısmete bir sürü insanı tanıştırıyor birbirine. Ama dediğim gibi bunun dışında işte mesela belediyeleri zorlamak istememizin sebebi bu. Bir kere ayrı başta zaten belediyelerin görevi de bu. Belediyenin görevlerinden biri bu en azından. Ee, bir işte daha önce yaptığımız mesela karşıda e, Caddebostan Kültür Merkezinde bir etkinlik yapmıştık. Yine tarlabaşı toplum merkezi Lambda işte Kadar kısmet birlikte. <gülüyor> Tam da işte o aslında bizi tanımayan, görmeyen, bilmeyen ama e, vicdanı ve işte adalet duygusu yüksek insanların her zaman birbirini bulduğu noktalarda orada gene o buluşmaları yaşıyorsunuz. Mesela açık alanlarda yapmamızın yani işte kamusal alanlarda yapmak istememizin sebepleri de bunlar. Ya yani bütün bunları deniyoruz sadece e, protokol yüzünden ve işte bürokrasi yüzünden bu işlerin çok aksadığı oluyor. Tabii olmaz mı? <gülüyor> evet yani şöyle de bir gerçeklik var ki özellikle mesela işte Özgür Kazova, kadar Kısmet Komşu Kafe gibi diğer derneklerin de şöyle bir ihtiyacı çok oluyor. Yani maddi olarak e, o geri dönüş olmazsa biz yürüyemiyoruz. Öyle, yani Kadar Kısmet öyle. para kazanmazsa üretime devam edemez. Yani böyle bir gerçeklik de var. Tabii. Dolayısıyla hani o birliktelik enerjisinin hepimize iyi gelmesiyle birlikte... Tabii ki o maddi geri dönüşün de çok e, önümüzü açıklığı oluyor. Hı hı. Dolayısıyla yani o eksiklikleri gidermeye zaten çalışıyoruz. Zaten e, öyle. Bu işte evet yani yeni yeni olan bir şey. Dediğiniz gibi biz de her seferinde bir şey öğrenerek bir sonraki adımlara... Hazırlık yapılıyor, değil mi? Evet, aynen. Öyle. Tam da öyle. Bir yandan da şunu hatırlatmak lazım galiba. Yani bir araya gelen toplulukların şu anda çoğu pek çok mücadeleden e, başarıyla a, ayrılan ve pek çok mücadeleyi kazanmış topluluklar zaten bir bir bakıma. E, yani Özgür... bin şükür Evet. E, ama evet. bu yani kazandık ve bugünden sonra artık rahat demek değil Hiç yani değil. maalesef. Evet. Ee, yani hatırlayın şey işte e, Mor Gabriel işte bu Süryani manastırlarının kapılarını bin kere aldılar verdiler yani Hı -hı. bu böyle bir süreç hani mücadeleye giriyorsanız gerçekten artık o sizin hayat şekliniz haline de geliyor yani hayatınızın bir tarafı hep onunla devam ediyor. Tamam, ee, evet, yani güzel olan şu mesela çok genç insanlar var yani bu çok umut verici bir şey hı hı. yani ne kadar genç varsa o kadar öne açık o kadar e, devamlılığı olacak umudu veriyor bize herhalde bu kollektifdeki birçok arkadaşımla aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum Aynen. işte bir de bu ayrımları kırmaya çalışıyoruz yani mesela işte kadar kısmet atıyorum hani kadınına tabii ki pozitif ayrımcılık yapan ama herkese açık bir yer. Hmm. Ee, yani bu ayrımları cinsiyet olsun, işte etnik olsun etnik olsun hani vesaire bütün bu ayrımları kırmaya çalışıyoruz aslında. O da mesela kendi içimizde de bir e, mevzu oluyor. Evet, öyle. Mücadele herkese sabrı öğretiyor galiba. Ee, çok teşekkürler. Çok iyi öğretiyor tabii. <gülüyor> öyle öyle. Çok çok teşekkürler katkın için programımıza ya, Pelin. Teşekkür ederiz çok sağlılsın marulun. Olun. Siz de öyle görüşmek üzere. Hoşça kalın kolay gelsin. Size de.